Merhabalar, e, 94.9 Açık Radyo'da yeniden bir araya geldik. Program Kavanoz'daki Yıldız. Bugün üç kişiyiz. E, ben Mustafa, Fethiye ve Haluk. Merhaba herkese. Merhaba. E, bildiğiniz gibi geçen hafta e, Big Data ve Yapay Zeka üzerine bir konuyu açmıştık. E, konunun geldiği nokta, son durum itibariyle e, özel hayat ve mahremiyete dair e, nerede olduğumuzu konuşuyorduk. Ee, en vurgulayıcı kısmı, en can alıcı kısmı sürecin şuydu, bu big data aslında bizim kullandığımız her türlü sosyal medya ve akıllı cihazlarla hem bir taraftan veri sağladığımız bir alan olarak kendimizi e, bu sürecin bir nesnesi haline getiriyorduk. Hem de bu verilerin devamında bu veriler toplanıp, işlenip değerlendirildikten sonra tekrar bize satış amaçlı veya başka amaçlı tekrar kullanıcılarına döndüğü bir süreçin içinde olduğumuzu konuşuyorduk. İşte tam bu noktada da acaba e, bu bizim bilerek veya bilmeyerek izin verdiğimiz ve bizim alanımıza özel hayatımıza girdikleri e, bir e, işte veri alanına e, istemeden veya işte bilerek veya gönüllü gönülsüz bunun tanımları ayrıca yapılabilir. E, veri sağlıyoruz. Şimdi burada mahremiyetle ilgili bir alan açılıyordu ve Haluk burada bize birkaç tane kitaptan bahsetmişti. Alalım mı tekrar Çok o kısacık, e, Evet oradan biz Haluk'a yani atalım. Bir, bir, bir tanesi mahremiyet diye dijital toplumda özel hayat. Eirik Locke, Koç Üniversitesi yayınları Norveççeden çevrilmiş bir Norveçliğinin yazdığı bir kitap. Çok hoş bir kitap. Küçük kompakt. Konuya giriş için de kolay okunabilen iyi bir kitap. Koç Üniversitesi'nin iyi bir serisi var bu konuda. Evet, Sen ben, ben Koç Üniversitesi'nin bütün kitaplarını aldım evet. diyebilirim yani. Çünkü en, benim ilgilendiğim konularda iktisat kitapları falan da çok ıı, hoş. Ee, alternatif görüşleri genellikle kapsıyor yani ana akımın dışında kalan şeyleri. Yapıyor. Biliyorsunuz burada uzun uzun ıı, konuştuğumuz dört gelecekte. Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmıştı ve büyük bir sürat yani bu da 2017'de yayınlanmış. Evet, evet. Orjinal 2018'de hemen onu çevirisini zamanı. yayınlamışlar. Dünyayla çok yakın zamanda çok yakın, evet, yayınlanıyor. Çok başarılı. Bir tek şeyden eleştirmiştik yani bu e, kitapların tanınırlığını evet. e, artıracak. Faaliyetleri Doğru. eksik. Doğru. Yani onu bir üniversite desteği var üstelik arkalarında. Ama kısıtlı bir bütçeyle e, çalışıyor ekipler. Belki ondan. Yani ben, bir, bir çok başka tabii, düşünürsek yani bir çok başka desteğiyle. kuruma göre çok büyük avantajı oldu yani bunun sonucunda ne olacak mesela o Çinli bebek doğduğunda o yaratılıştaki çatlak kitabı yani ben etrafta kime sorduysam hiç kimse ben bunu gördüm işte baktım, elime aldım, okudum, duydum. Öyle mi? Hiçbir şey dememem. Hep, hep hmm. ben tanıdım ve ben bir sürü sattım aslında <gülüyor> diye tahmin Burada. ediyorum. Fahri olarak e, Ama Koç işte Üniversitesi'nde çalışan. Hala. Çin Koç Üniversitesi yayınları için. Yayınları <gülüyor> Ee, dört gelecek de öyle. Dört gelecek iki Doğru. üç baskı yaptı ama hiç bir, herhangi bir yerde onunla ilgili bir tanıtım gördünüz mü yok. Evet. Büyük ihtimalle biz daha fazla tanıtım yaptık. Ama bizim aldığımız kitapçıda kalmamıştı onu biliyoruz. Evet. Çünkü, çünkü ben... dört tanedir biz almışızdır muhtemelen <gülüyor> onları. Ben e, derste kullandım. Orada kullanım. Burada koyan, her yeri aldırdım. işte bir sürü insana şey yaptım falan. Bu konuda e, feryat bahsed... ediyoruz. Evet. O, Lütfen o, Mesela duyun. o şey... E, işte Çinli bebekler doğduğunda tam da işte CRISPR teknolojisi, yani CRISPR teknolojisine gidiştiren kadının yazdığı kitabı zaten Türkçe Türkçe'ye çevirmişsin, onu şu şahane bir iş yapılmış. Orada hemen milletin ilgisi, basının ilgisi falan oradayken bir panel yapılsa, bir bilmem ne yapılsa, o kitap ikinci baskıyı yapar. Kitabın yani. etrafındaki bir evet. etkinlikten bahsediyorsunuz. E, Dolayıs Üniversitesi yayınları bunu yapıyor. Yani ee, belki koç da yapıyor, Bilmiyorum bir, biz izlemiyoruz. Bir konu, Olabiliriz bir yazar ama. diye böyle bir sohbet programları hmm. başlatıyor. Yeni kitabı çıkmış, akademisyenleri davet ediyor. Evet. Bir etkinlik yani yapıyorlar gibi. Bu, bu, bu açıdan belki biraz gözden geçirmeleri gerekir yayın e, politikalarını. Peki, dijital dünyada, şey yapsak, dijital dünyada mahremiyete gelelim. Mahremiyete geldik. gelelim şimdi. E, Valla geçen defa şeyde kalmıştık herhalde, <gülüyor> bu... Yeni tartışmaları tartışmalarda bağlamıştım bir yerde. Evet, evet. Benim e, evet. meraklı dinleyicilerim buradan sonra ne geleceğini özellikle sorular. Ne sordular. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bana nasıl olabilir? E, ne yafa diye de bana düzeltme yaptı. Hani bunun ismi bu olsa gerek diye, bunun gerisinden Sen ne geleceğini yeni yeni demişti. Yeni federalizm. Evet. O da ne diye bana sordu. Yani belli ki hmm. o da bunun bununla ilgili takip, e, takip eden bir Şimdi şey. O tabii şuradan kaynak. bilgi almak istiyor. Yani bu biraz. E, e, Özel hayatın gizliliğini sağlamak için ya da işte insanlar da yani geçen defa değindiğimiz ama bazı noktalardan açık kalan yerler de var. Onları da belki toparlamak lazım ki onun ne demek istediğimi anlatabileyim ya da daha rahat ifade edebileyim. Bir bu nesnelerin internetinden bahsetmek gerekiyor değil mi? Nesnelerin internetinden mesela Samsung'un CEO'su 2015'te 16'ta mı ne şey demişti. Ee, ...beş yıl içinde Samsung'un bütün ürettiği aletler birbiriyle konuşuyor olacak. Yani... Uh, çok iddialı. Kaç sene üzerimişti Yani iyi, önümüzde... <gülüyor> önümüzdeki yıl büyük ihtimal e, ya da 2020-2021 gibi bu tamamlanması... Peki şimdi Haluk, e, o, o, birbiriyle konuşması ne demek tam olarak? Ne demek? Olarak benim Şu demek, bir... aslında birbiriyle konuşması hı, demek değil, yani şirketle için. konuşması demek hepsi. Au. Yani bir bulutta toplanacak şimdi, her şey. Tabii bir bulutta toplanacak ve bu bulut bir, bir şirketin kontrolünde olacak. Sen kapıyı açtın, o kapattın, işte ne zaman kullandın, ne zaman kullanmadın. Bu ne sağlıyor Aslında şirkete? Aslında Apple yapıyor bunu. Bu çok şey değil. <gülüyor> hepsi yapıyor. yapıyor. Hepsi yapıyor ama bu ıı, sosyal medya üzerinden ya da işte dijital ıı, ıı, ne bileyim internet temelli bir şey üzerinden yapılması. Yani program üzerinden yapılması başka bir şey. Evindeki buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ondan sonra işte aklına gelebilecek bütün aletler, buz, bütün aletlerin, bütün hareketlerinin ve senin o aletleri nasıl kullanılma dair bilginin e, bir merkezde toplanıyor musun? Beni rahatsız ediyor mesela. Birbirleriyle konuşmaları. E, bunu, bunu niçin yapıyorlar? Bir, yani şöyle bu ağa bağlı olduğu için yani. e, birbirine isterse sinyal gönderebilir tabii. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi. Bir buzdolabı, başka buzdolabı, <gülüyor> seni seviyorum diye herhalde bilmiyorum. Herhalde. Çamaşır <gülüyor> makinesi kurutma makinesi arasında da bir şey olabilir, Bilmiyorum. Hı. Ben Ama bitirdim, sen kurun. Bu, bu şu anlama geliyor. Yani şunu söylüyor. İşte e, bozulmaydı, bilmem neydi falan filan onlara daha etkin müdahale etmek. Şu gibi böyle Kulanıcı her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi bir rasyonel tarafı var. Ama bir de marketing tarafı var. Çünkü Elbette. sen onu nasıl kullandığın e, başka ürünlerin geliştirilmesi için bir bilgi olarak gidiyor ya da başka ürünün daha etkin bir satış kanalıyla e, dile getirilmesi satılması için e, bir bilgi haline tabii dönüşüyor. Aileler işte için onu, başka ürün onu, yalnız yaşayanlar için tabii, başka ürün tasarlanmak yani işte için bir seferi. E, bir şeyin tüketicinin refahını artırmak ya da işte e, bir, bir daha etkin kullanabilmesini artırmak için yapmıyor bunu bu kadar masrafı. Bunu yeni feodalizme ee, nasıl bağlamıştınız? İşte Şimdi hayır, bir yavaş yavaş geliyorum. Peki. Ee, şimdi böyle her taraftan kuşatılmış bir e, şey içerisindeyiz. Peki buna karşı ne yapabiliriz? Yani bir, bir tür panoptikon benzetmiş. Hatta onun da lafını evet. sen açmıştın. Değil mi? Bir panoptikondaki temel özellik ne? Büyük bir gözetim var. Ama bu büyük gözetim e, gözetim altında olduğunu biliyorsun. Fakat kimin yaptığını bilmiyorsun. 1800'lere evet. gittik şu anda. Evet. Yani tamam. bu, e, bu bunu dolayısıyla eğer bu nesnelerin internetin hayatımıza girmesi, işte metaveri takibi söz konusu. veri mesela son derece enteresan bu kitapta üzerinde de duruyor. Büyük veriden farklı e, bir şey mi bu metaveri? Metaveri e, bizim e, sosyal medyada bıraktığımız temel iz aslında yani bunu şöyle şey yapabiliriz diyelim ki bir tren gidiyor ve sen bu treni e, izliyorsun e, işte izlediğin iki tane adam o trende buluştular onların nasıl hareket ettiğini bir araya geldiğini şunu bunu her şeyi e, izleme şansın var ya da bir internettesin işte bir web sayfasına girdin o web sayfası e, ne, ne zaman girdin ne amaçla yani ne zaman girdin nasıl kullandın Hı -hı. ne kadar kaldın Orada ne arama yaptın? İşte bütün bunlar sürekli kaydediliyor. Ve bu meta veri, bu kitapta çok ilginç bir laf var. Mesela CIA'nin başkanının birisi meta veri analizine dayanarak adam öldürdük demiş. Çünkü kiminle ne konuştuğunu belki şey yapmıyorsun, takip etmiyorsun. Çünkü o gerçekten çok zor. Herkesi o şekilde takip etmek. Ama kimin kiminle nerede ne zaman kesiştiği, ...ondan sonra başka nereye gittiği... ...şu bu falan meta veriden geliyor. Dolayısıyla... ...meta veriler... E, ...bir araya gel, gelip de... ...bir analize tabi tutulduğunda... ...bir veri haline dönüşüyor. Hı -hı. Yani meta veri aslında verinin... ...üst kaydı, üst veri... ...şey yapıyor zaten geçiyor bizde Türkçesi. de... ...Türkçesinde de... ...o üst verilerin analizi başarılabilirse... E, ...anlamlı bir hale geliyor... ...anlamlı bir hale geliyor ve kendisi bir veri... ...üretmeye başlıyor. Çünkü... İşte gözlem noktası dediğimiz bir mesele var. Yani evet, çok sayıda gözlem noktası oluşturduğu için aslında o kadar da fazla sayı ya da ihtiyaç çok yok. yeterli sayıda diyelim gözlem noktası elde ettiği anda itibaren o kişinin davranışını, profilini ıvırını zıvırını kimlerle bir arada olduğunu izleme şansı. Yani olabilir. geçmişini sadece anlamak için değil sonraki adımlarını da tahmin Tah edebilmek için. Tahmin etmek için. açısından da şey yapabilir. Veya networkünü ortaya çıkartmak açısından da şey yapabilir. Şimdi bu bunu sınırsız genişlediği bir ortam düşünün. Çin. Hayır. Başka bir, vakav, başka bir bakış <gülüyor> Bu, pek, bir bu son derece bu. modern ülkelerde falan filan ya da işte neyse. Türkiye. tutmak için <gülüyor> Türkiye de yanlış yapıyor. <yapıyorlar. gülüyor> Örnekler gördük. Yani e, analiz kapasitesi yüksek değil Türkiye'nin anladığım kadarıyla. Çok e, şaşırtıcı o bir O şeyde e, cep telefon üzerinden e, işte şey mahkemeye düşen. Ee, değerlendirmeler mesela son derece ikeldi yani işte. Hangi cep telefonu i̇şte bilmem makine. nereden sinyal verdi bilmem sinyal aldı falan filan gibi. Kavala davasını evet, mı diyorsunuz? Evet Kavala davasını mesela. O, ya o, beyin. o kötü kullanım yani yanlış kullanım yanlışın kullanımında üstüne üstlük kötü yorumlanması üzerine dayalı. ama Burada bahsettiğimiz meta veri ...onun daha ötesinde bir şey. Tabii. tabii. Bunu da o bir birey, birey üzerinden sadece. Ee, Meta veride bu, bu da birey üzerinden gerçekleşiyor. Binlerce gözlemden Binlerce ama. gözlemden, evet. Ee, dolayısıyla şimdi bu büyük bir ağın içerisine gidiyorsun ve her taraftan ıı, kuşatılmış haldesin. E, burada bir insanın artık herhalde şey kendine izole güvenilir bir duvar araması gerekiyor. Ben Hı -hı. oradan şey yapmıştım. O Norveç'te ee, bir dava var. izlenememe konusunda bu e, geçen programda bahsetmiştim. Belki on, ondan bir e, neydi o bir Norveç hükümetine mi bir dava açıyor. Birisi beni izledi? Izleme diye. Google'a yani. açılan davalar var. Google'da 300 bin yani Amerika'da açılan bir dava var. Unutulma hakkı. Çünkü o da unutulma hakkı çerçevesinde gerçekleşiyor. O da şöyle bir şey. Ee, bu Google'da yaptığın bütün aramaların kaydını tutuyor işte Meta Veri gibi bir şey ee, bir González davası diye geçiyor yanılmıyorsam ee, bunun bir e, şey doğru yani hakikaten işte bir hırsızlık mı öyle bir şey ya da işte bir yolsuz yol, yani bir, bir yasa dışı bir işlem olmuş ve bu gazetelere düşmüş çünkü gerçekten öyle bir şey olmuş ama aradan uzun yıllar geçtikten sonra artık o cezası çekilmiş bilmem ne falan filan ee, bunun aramalarda tekrar tekrar çıkıyor olması e, tabi haliyle muhatabı rahatsız ediyor ve dava açarak bunun silinmesini istiyor e, bu dava da sonuçlanıyor ve işte davayı kazanıyor e, muhatap González Bey. Ve siliniyor. <gülüyor> ve siliniyor. Ondan sonra da 300 bin tane başvuru var şeye. Ama çok, çok güncel bir haber var 24 Eylül'de Euronews'da. Bundan bahsettik mi bilmiyorum ama ben bahsetmedim en azından programda. Ee, Avrupa Adalet Divanı diyor. Arama motorlarındaki unutulma hakkının sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olduğuna evet. ve Google'ın bunu tüm dünyada uygulamak zorunda olmadığına hükmetti. Evet. Hükmette. Çünkü bir mahkemenin alanı kendi hükümranlık alanıyla sınırlı yani onun için senin tek Türkiye'de dava açması lazım. Amerika'da dava açması lazım. Bilmem nerede dava açmışsın? Nerede açtıysan daha... e, sonuç e, orayı. E tabii ki. Ama internet öyle bir şey değil. E, ama o yani hayır. Hukuk mantığını öyle gerektiriyor çünkü. Yani e, Avrupa e, alanında faaliyet gösteren bir mahkemenin aldığı karar orayı bağlıyor. Evet, Uluslararası bir mi? mahkeme değilse ki öyle bir durum yok. Yani. Zaten adam kendi ülkesinde lokal bir şey yapıyor. Birliğin mahkemesi bu değil mi? Evet. Aa, bu adalet temanı. Evet. Ee, şimdi dolayısıyla bu e, bu unutulma hakkının e, eleştiriler de var tabii unutulma hakkıyla ilgili olarak gerçekleştirilen. E, yani işte bir e, bir kere e, serbest bilgi akışını ve sonuçta değil mi? Sonuçta o, o, onu da engelleyen bir durum. Ben seninle ilgili bir şeylere ulaşmak istiyorsan bir işveren olarak mesela ya da gelecekteki bir partner adayı onu görebilmeliyim mi diyor eleştiri. Hayır ama sonuçta bir analiz de yaptı Onu da içeriyor da belki <gülüyor> bir analiz yapacaksanız eğer bu bütün herkes bu bilgileri silerse işte biz nasıl analiz yapacağız diyorlar. Bence çok yerli bir eleştiri değil. Yerinde bir eleştiri değil en azından. İkinci eleştiri anti demokratik devletlerde aramanın düzenlenmesini ne diyeceğiz yani sonuçta şöyle düşün bütün güç gücün yoğunlaştığı oligarşik bir yapı söz konusu. Adam bir yolsuzluk yapmış. Onu biliyorsun. Hop unutturuyor. Kendisi. Ha. <gülüyor> gücü eline da, tutanların hakkındaki evet, aramaların. Yani bilgini. şimdi her her atılan adımın, kararın bir e, olumlu bir de olumsuz tarafı var. Evet Türkiye'de de bu. Bu son... bir bir anlamıyla e, bu engelleme söz konusu. Yani perdeleme hadi diyelim elinde bulundurduğu gücü kötüye kullanarak kendine çıkar sağlayan insanların da aynı zamanda perdelenmesine imkan tanıyacak e biz, bir şey. Biz bunu yaşıyoruz son yıllarda. Sürekli e, habere eri, evet, erişim engel. engellemiyor. Hatta Tabii. engelin Tabii. haberine erişimi de engelliyor. Böyle bir silsile halinde. Meta engel. E, üçüncü olarak da bu şimdi bir, bir takım insan yani bazı şeyler var. Silinmesi e, üzerinde herkesin hemfikir olabileceği bazı şeyler var. Şeffaflığı gereği silinmemesi gerekir ama bu kararı da birinin vermesi lazım. Bu Doğru. kararı kim verecek? Yapay zeka. Hayır yapay zeka <gülüyor> değil tabii. Ee, bu kararı kim verecek? Yani e, çünkü şu normatif olarak e, nasıl hareket edilebileceği formüle edilirse o zaman tamam bir programla, bunu, o kurallara uygun o kuralları uygulayan bir programla bunu ee, yapabilirsin o zaman. Gerçekten birisi böyle fiziki olarak bir insanın bu işe dahil olmasına gerek kalmadan bu iş e, filtreden geçirilerek halledilebilir. Ama o kadar sıradan ee, ve siyah beyaz bir mesele değil. değil. Çok çetrefilli. Yani Çok o norm, normlar zaman içinde değişiyor. Ee, bir de işte bir yerde belli koşullar altında e, bir sonuç veren normatif yapı başka koşullar Tabii. altında tamamen farklı bir sonuca neden olabilir. Dolayısıyla tamam. orada bir bir insan yargılaması belki muhakemesi değilim yani yarglama bir insan muhakemesi e, gerekiyor gerekiyor ama bu muhakemeyi yapacak olan kurum ya da insan hangi kurumda çalışıyor, çalışıyor olacak yani bu şirket bu veriyi elinde tutan şirketin içinde mi olacak yoksa e, regulasyon kurumu var o, olsun regulasyon kurumun içinde mi olacak Regülasyon kurumun içinde olacaksa bunlar nasıl baş edecekler <gülüyor> yani binlerce on binlerce yüz binlerce Örnekten de bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında öyle hani unutulma hakkı başlangıçta böyle çok şey geliyor bize. Ee, ağaç süper bir şey falan gibi geliyor. Ama bir şey var. Ee, tartışmalı alanlar var. Yani gri alanlar var. Ee, son istibariyle hedeflediği şeyin e, önemli bir mesele olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani insanın kendi mahremiyetini korumak gerektiğinde unutulmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Ama öte yandan da şeffaflık gereken alanlar var. Özellikle kamu görevlileri açısından bu şeffaflık çok önem taşıyor. Dolayısıyla bir yerde bir kabahat yaptıysa önemli bir göreve gelirken e, o adamın da ne olduğunu, geçmişin ne olduğunu bilmem ne falan filan onu takip ediyor olmak isteriz tabii ki. Yani çünkü evet. kamu görevine kamu gelmek gerek. o anlamda özel hayatın belli ölçülerde de ...göz önüne çıkmasını kabul etmek demek. Yani galiba ee, Türkiye'de sadece ya da, ya da bizim gibi benzer ülkelerde bilişim suçu kapsamında bunlar ele alınıyor e, tabii, değil mi? O kadar. Evet, o kadar. Böyle bir üst mahkeme falan yok. Yok. Ya hayır. da şirketleri denetleyen. Yani diyebilen... uzmanlaşmış mahkeme bile neredeyse çok sınırlı yani Türkiye'de var bilişim suçlarıyla uzmanlaşmış evet. mahkeme ama... E, ...yani çok yaygın değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Başka bir sistem gerekiyor yani. başka bir yapı Evet. Yani burası böyle henüz tamamlanmamış bir büyük rahatsızlık konusu. Evet. Yani nasıl çözüleceği hakkında bir fikrimiz yok aslında bakarsan. E, unutulma hakkı iyi bir talep ama sınırları olması gereken bir talep. Bu sınırları kim koyacak, kim kollayacak, kim yürütecek? Oralarda da büyük problemler var. Dolayısıyla da henüz e, tartışılması gereken e, bir dizi konu. Şimdi tabii bu e, bu kadar büyük bir gözetim kuşatması altında kalınca insan aklına şu geliyor tabii ben nasıl korunacağım burada yani şifrelemek gerekecek o şifreleme meselesi de son derece teknik bir konu aslında çünkü bu şifreleme basit bir şifreden değil yani sonuçta elektronik izlerin şifrelenme, görünür olmaktan çıkartılmasından basit. Şifrelemekten kastımızı bir açalım. Şifre işte yani. İki kişi arasındaki evet. yazışmaların... Sadece kişi, o yazışmaları şirket... işte şimdi O zaten kolay. Sıkıntı o yapılıyor. Yani e, iki kişi kendi arasında bir şifreye karar verir. Bu şifre... O, onu e... demiyorum canım. O ilkel yöntemi. Mesela birazdan bahsedeceğimiz haber var. Hı. Ya da önümüzdeki hafta e, artık. Söyle. WhatsApp. Diyorum. Söyleyeyim mi onu? Tamam. Hı -hı. Şimdi bugün okuduğumuz bir haber bu BBC Türkçe üzerinde. Diyor ki Facebook'un sahip olduğu WhatsApp... 20 ülkede aralarında gazeteciler, insan hakları aktivistleri, siyasi muhalifler ve diplomatların bulunduğu 1400 kişinin telefonlarına hedef alan siber saldırılar nedeniyle İsrail'i casus yazılım şirketi e, NSO Grup'a dava açtı diyor. E, bu NSO adlı şirket, NSO Grup adlı şirket kullanıcıların telefonlarına sızabilmeleri için ülkelerin istihbarat servislerine yardımcı olmakla suçlanıyormuş. Yir, dava dosyasında 20 tane ülkede bunun kullanıldığı söylüyor. Özellikle Birleşik e, Arap Emirlikleri, Meksika ve Bahreyn'in adı geçiyormuş burada. WhatsApp serverlarına kötücül yazılım yerleştiriyormuş. Ve insanların e, işte şey orada ne konuşuyorlar, ne planlar yapıyorlar onu e, kaydediyormuş. Ve istihbarat örgütleriyle, devletlerle paylaşıyor bunu. Mesela Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde de rolü olduğu ...konuşuluyor iddialar arasında bu. Bu konuda İsrail ve Kıbrıs'ta bu şirkete dava açılmış. Ee, diyor ki, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki bir diz insan hakları ihlalinde de... ...aynı şirket e, suçlanıyor, sorumlu görülüyor. Ama şirket de iddiaları reddetmiş, bir açıklama yapmış. Diyor ki, biz e, terör ve ağır suçlarla mücadelede... Devletlere teknolojimizi sağlıyoruz diyor binlerce kişinin hayatını kurtardık diyor evet. mesela El Chapo'nun yakalanmasına da katkıda bulunduk Meksikalı uyuşturucu baronu ya da Avrupa'da bir stadyuma düzenlenen, düzenlenmesi planlanan bir saldırı engellendi diyor sayemizde de evet, bu standart tabii i̇şte 11 1150'den sonra evet. gerekçesi ee, olan terörden, yani bu, şey, terör her şeyi terörde ondan sonra ona göre siyasetler e, üret veya buna benzer teknolojileri yönlendir. Yani şifrelemeye bağlayacak olursak WhatsApp'ta da <gülüyor> bu alakalı kapı var. meselesi ha, var burada. Bu nasıl yani bu kötücül yazılım e, sonuçta WhatsApp'a yerleştirmiş ve orada bir e, ortama sızmak fark edilmeden ortama sızmak üzere bir kapı açma imkanı yaratmış demek Aslında illegal bir yol. Illegal tabii. Ama bunu yani devlet bu, için bu şöyle kullanıyor. bir şeydir. Bir bir ev evi düşün. Evin bir anahtarı var sende. Bu anahtarın e, birisi tarafından çoğaltılması ya da arkada balkon kapısından e, girme Girin imkanı çıkmasın. yaratılması dolayısıyla oraya böyle sen fark etmeden e, birinin girip orada olan bir tane her şeyi kaydetmesi gibi bir şey. E, bu arka kapı teknolojisine karşı e, elbette tedbir almak kolay değil. Doğru. Yani bunun için daha e, radikal bir e, düzenleme gerekiyor en azından altyapı e, açısından düzenleme. Onu önümüzdeki hafta konuşalım. Tamam. E, bu IPFS'e kadar varacak bir blockchain, IPFS falan gibi teknolojilere gitmek Bu da mutlak olarak bir... Koruma sağlamayacaklar ama en de sonunda e, o arka kapıları sıkı, sıkı şey sıkı sıkıya evet kapatma e, imkanı sağlayacak bir şey. E, bu bu tür bir e, arka kapı e, teknolojisinde tabii bu bu şey şeyin e, ma, e, muhabbetin ya da bağın bağlantının e, bağıntının daha doğrusu içeriğini de Iı, ...takip etme imkanını tabii, veriyor. Tabii tabii. Odaklandık bu, arası bu, mı bu içerik çok, zaten? Evet. Yani normalde işte ıı, istihbarat örgütlerinin şunun bunun falan yaptığının daha da ötesinde bir şey. Çünkü onlar izlemeyi işte meta veri üzerinden genellikle ıı, gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu insanların birbirlerine ne zaman nerelerde kesiştiklerine bakarak şey yapıyorlar. Şirketler açısından da bu metaveri işte kimin ne tür bir kullanım düzenine sahip oldu ve bunun nasıl yayıldığını gösteriyor ve o patentleri ortaya çıkartarak bir şey yapıyor. İşte orada da büyük veri bu analizi şu an. Artık içerik analizine giriyor ve bu, daha bu, riskli bu, hale geliyor bu, insanlar, bu, insanlar için. Bu, bu aleni suç yani zaten. Öteki hani Biraz böyle gri alanda kalıyor ama bu alemi tamam. suç. Ee, deyip önümüzdeki hafta buna da karşı ne yapacağız? <gülüyor> nasıl <gülüyor> direnebiliriz? Ee, onu bir ee, arka arada. kapıyı nasıl sıkı sıkı kilitleyemiz evet. bunu konuşacağız. Ama bir yandan da şu etik meseleyi tartışalım. isterim bunu söyleyip kapatalım. E bunu ne bileyim uyuşturucu baronları için kullanıldığını duyduğunda bir sürü insan bundan rahatsız olmayacaktır. Ama insan hakları aktivistler için kullanıldığında... Büyük e on, bir Onu da konuşuruz. Bunun kendisini de özne olarak alıp evet. değerlendirebileceğimiz bazı anket çalışmaları, araştırmalar falan var. Onlardan da bahsedeceğiz. Peki. Peki bu haftalık burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar. Destekçimiz nisan Hanım'a ve ee, teknik, Nisa, masada, e, teknik Masada. Nisa teşekkür ederiz. Teknik Masada Ömer'e çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ]ler. Arada Görüşmek bir seviyorum. onu da aramızda görmek istiyoruz belki ama teknik de <gülüyor> <da var. gülüyor> Bence orada yakışıyor. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.